Sonra iyilik yapanlara nimeti tamamlamak, her şeyi açıklamak, hidayet ve rahmete erdirmek için Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ki Rablerinin huzuruna varacaklarına iman etsinler.